sürekli hocam kötü rüyalar görüyorum diyor. Yani akrabalarımla ilgili, kendimle ilgili felaketler dolu rüyalar görüyorum. Bunu görmemek için bir yöntem var mı? Demiş. Şimdi tabii rüya görmemek için bir yöntem ben bilmiyorum ama şimdi rüya ile ilgili hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şeriflerinde eğer kötü bir rüya görülürse Mesela ondan kurtulmak için e, yani derim ki bir kabus gördünüz, uyandınız, pozisyon değiştirirsiniz. Hı. Yani sol tarafa doğru yatıyorsanız sağ tarafa geçersiniz. Sağ tarafa dönersiniz. Bir de e, kötü gördüğünüz rüyayı kimseye anlatmazsınız. İlle bir, birisine yorumlatmak gerekiyorsa rüyayı kötüye değil iyiye hamleden, iyiye yoran kimselere e, yorumlatmak gerekir. Bu hadis-i şeriflere göre iyi bir rüya görülüyorsa bu paylaşılabilir. Hmm. Bir de rüyalarımız e, mesela bir insan e, o gün neyle çok meşgulü olduysa yani zihninde bir problem var onu çözmek istiyor. E, gece rüyasında bununla e, şey yapabilir, meşgul olabilir. Yani günüz bir silah etti diyelim ki tartıştı bir problem çözmek istiyor. Yani bunları gecede e, devam ettirebilir. Böyle rüyalar oluyor. Bir başkası da insanın bir özlemi oluyor mesela. Hani bir adamı siz tuzlu yedirseniz de su içirmeden uyursanız gece hep sabaha kadar su içeceğim diye uğraşın. Evet. Ben hafızlık yaparken sabaha kadar hafıza çalıştığımı biliyorum gece rüyamda. O dersin devam ettiğini biliyorsunuz. Yani ezberlemeye uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz tam olmadan. Nasıl uykunuz geliyor yatıyorsunuz erken kalkın diye biraz da çalışalım diyorsunuz yani zihne onunla meşgul ya, uyunca da yine ona devam ediyorsunuz. Hmm. Bazen de rüyalar bir ilham mahiyetinde olabilir. Peygamberimiz rüyanın, e, peygamberliğin kırk cüzüğünde bir cüzü olduğunu söylüyor. Yani bir insan e, rüyasında ilham yoluyla kendisine bir takım bilgiler aktarılabilir. Mesela ben e, talebelik yıllarımda ee, İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra Ankara Yıldırım Bazı Lisesi'nde de lise farkların sınavına girmiştim. Hı hı. E, o günlerde de imamlık imtihana girmiştim. İkisinden de yani ikisinin sonucunu da o kadar çok merak ediyorum ki yani rüyamda bir gün e, işte Yıldırım Bazı Lisesi'ndeki derslerin hepsinden geçmişim, liseden mezun oluyorum. Efendim işte imamlık imtihanı kazanmışım. Bir uyandım dedim rüyaymış. <gülüyor> Ama koşa koşa gittim baktım hakikaten o gün Doğru. ikisi de ilan edildi. İki, hmm. Yani Yıldırım Bayezli Lisesi'ndeki dersler hepsinden geçmişim. Lise mezunu oldum. Yani ilave, imamiyatı ilave bir lise diplomasıyla, biz ilahiyat lise diplomasıyla hmm. gittik. Ve imamlık imtihanı kazanmışım. Mesela bu insanın özlediği bir şeyin rüyasında kendisine bildirilmesidir. Buna benzer herkesin e, rüyasında görebileceği şeyler olabilir. Şimdi kötü rüya görmemek için ne yapmak lazım? Yani mümkünse abdestli yatın. İki rekat namaz kılın yatın. Sağ tarafınıza yatın. Efendim, Mülk suresini biliyorsanız onu okuyun. Efendim Ayet el okuyun. İhlas suresini üç defa. felak suresini üç defa. Nas suresini üç defa okuyun. Peygamberimizin okuduğu bir kısım dualar var. Mesela bu duaları okuyabilir. Hı hı. Ben bu duaları nereden bileyim derseniz dua kitaplarına var. Mesela diyanş Başkan'ın dualar diye kitabı var. Orada var mesela. Oradan alıp Onları okuyabilir. En son kulyayı okur. Yani inşallah bu kabus türü işte kendisini korkutan, istemediği, sevmediği, hoşlanmadığı rüyalardan Allah onu korumuş olur.